Bekere Nefei i̇bn Haris adlı sahabenin kaçışıdır. Ebu Bekere, kaleden bir çıkırık vasıtasıyla kaçmıştı. Bekere normalde, işte o çıkıra, Arapların ismi verdiği verdikleri, ona o yüzden Ebu, Ebu Bekere diyorlar yani, Çıkıra'nın babası anlamında bir künye veriyorlar. Kaleden kaçıyor, bu nedenle kendisine bu isim verildi. Onun hikayesi de Buhari'de, Taif Savaşı'nı anlatan bölümde geçmektedir diyor. Yani, Darül Harpteki kafirlerin kölesi durumda olan,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 Hüküm almaya bağlı kalacağına dair söz verilmiş olmaktadır. Buradaki tağut ise kafirlerin hukukudur. Yani ne yapması lazım? Müslümanın bunu şey yapmaması lazım, kabul etmemesi lazım. Hatta bunu kabul etme olayı şey olursa hiç olmaması lazım. İşte bir maddi manfaat karşında yani ben Amerika'ya niye giderim ki veya Almanya'ya niye giderim ki? İşte para kazanmak için ya. Yoksa ne yapacağız? ya evet, da çok nadir olarak tabi kendi bulunduğu ülkenin hani güvenlik sebebiyle ayrılan insanlar var ama çok nadir bunlar bunlar caiz değildir diyor ee, beşinciği alimlerin çoğu kafirlerin ülkesinde mübah olan bir sebeple yolculuk eden kimsenin o ülkede evlenmesini kerih görmüşlerdir yani mekruh görmüşlerdir ancak zina etmekten korkarsa mümkün olduğu takdirde Müslüman bir kadınla yoksa ehli kitaptan bir kadınla evlenir.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 Evlenirse yani artık dayanamıyoruz, yine düşecek. O zaman Müslüman bir kadın bulabilir sonla, bulamasa da Hristiyanla evlenmesi lazım ki bunun çok sakıncalı sonuçları ortaya çıkabiliyor. Var mı sormak istediğiniz?